İnna al-hamdu Lillah, <Sessizlik> n-ahmduhu wa n-istaynahu min shurur anfusina wa min syyat amalina, man yehdi Allahu falā muzdillāla, wa man yudlif falā hadiyla. Wa āshadu an la ilaha illallahu wahedu la shareekla. Wa āshadu anna Muhammedan abduhu wa salli Muhammedin bad. Bugün 10 Kasım 2009 Salı. İman serisi derslerimizin 8. dersi. Şimdi daha önceki derslerde beyan ettik inşallah. Dedik ki iman serisi derslerimiz iki kısımdan oluşacak. Birinci kısmı mukaddime kısmı. ikinci kısmı ise iman mevzularını tekrar başa alıp en başından başlayıp meseleleri artık e, bitirmek istediğimiz noktaya kadar gitmek olacak. Mukaddime kısmından şu ana kadar 8 ders yaptık. Baya bir ara vermiştik. İnşallah ee, artık bu araya işte son verdik tatil noktasında devam edecek inşallah derslerimiz kaldığı yerden ancak bugün dediğimiz gibi 8. ders ancak bu 8. ders iman bölümünün ilk kısmı olan mukaddime kısmının son dersi. Yani ahi bugün inşallah 8. dersle iman kısmının mukaddime kısmı bitecek. Sonra işte 9. ders ve ondan itibaren artık e, iman mevzularını tavsilatlı olarak en başından e, işleyeceğiz işte helüsünnete muhalefet eden fırkaların görüşleri, onların getirdiği şüpheler sünnetin bunlara cevabı vesaire vesaire. Tamam? Bugün tamam. o zaman 8. ders diyoruz ki mukaddeme kısmının son kısmı. Tabii bugün ders kısa olacak. E, mukaddeme kısmı da böylece bitmiş olacak. Bayağı bir kısa işleyeceğiz. Bunun sebebi de şu. Biz en son dersimizde veya en son 1 2 dersimizde yani son 2 3 dersimizde diyelim küfür çeşitlerini anlatmıştık. Dedik evet. ki, e, yani küfre götüren şeyleri anlatmıştık. Yani bir insan tekzip küfrüyle küfre girebilir dedik. İstikbar küfrüyle büyülenme kibirlenme küfrüyle küfre girebilir dedik. Küfreli araat dediğimiz yüz çevirme küfrü bununla da e, küfre girebilir dedik. Dedik ki biz bunlardan altı tanesini sayacağız. Bu altı taneden üç tanesini şu ana kadar saydık. Geriye kaldı e, diğer üç bu da şu. Birincisi küfrü şek, şüphe küfrü, şek küfrü. İkincisi küfrün nifak, nifak küfrü yani münafıklık küfrü. Üçüncüsü de küfrül cehal, cehalet küfrü. O zaman bu üç ve bundan önce yapılmış üçle beraber toplam altı oluyor. İşte bugün bu üçü işleyeceğiz inşallah. Tabii çok kısa tutacağız. Allahu alem ders en fazla sürece 15-20 dakika. Evet, bismillah. Diyoruz ki devafi'ul kufri. Küfür devafi'lerinden, küfre götüren sebeplerden bir tanesi dahi küfür şek, Şek küfrü diyoruz biz buna. Şüphe. Evet, şek ve şüphe küfrü diyoruz. Mesela Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin düşün, risaletinin doğru olup olmadığında şüphe etmek. Yani kişi, tabi bunu bununla vesveseden, bunu vesveseden ayırmamız gerekir. Çünkü kişi zaman zaman Şeytanın verdiği e, vesveselere kapılabilir. Bunları kişi defeder gider. Bu insan olma olabilecek şeylerdir. Mevzumuz bu değil. Mevzumuz hakikaten kendisinde şüphe bulunan itikatla alakalı. Yani kişi acaba ne bir saselimiriz sahreti doğru mu değil mi? Mesela. Yani ne bir saselimiriz sahretin doğruluğundan emin olmamak veya İslam dininin doğruluğundan emin olmamak. Şişt acaba he, yani doğru olan Yahudilerin dini olabilir mi? böyle bir ihtimal var. Veya Hristiyanlar da olabilir. İlla biz olacağız diye bir şey söz konusu değil tipinde itikatlar. Bu da e, küfre götüren bir durumdur. Buna da diyoruz ki küfr şek. Şek küfür. Tamam mı? Evet. E, beşincisi Abdullah. kufr nifak. Nifak küfrü dediğimiz. Yani münafıklık küfrü. Şimdi her kafir münafık mıdır? Değildir. Ama her münafık kafir midir? kafirdir. Yani bir insan bazen küfrünü açık bir şekilde, aleni bir şekilde insanlara beyan edebilir, zuhur, ed zuhur ettirebilir küfrünü. Ben kafirim, İslam'a inanmıyorum, Nebi Suselem'e inanmıyorum ee, vesaire. Bu insana ne denir? Kafir denir. Ama bu insana münafık denir mi? Denmez. Çünkü zaten As. küfrünü ne yapıyor? Beyan ediyor. Ama heh, Ama münafık kafir denir mi? Evet. Münafık hmm. insanların za zahir görünüşünde, yani İnsanların cihetinden bakıldığında zahiren Müslüman hükmünü alır. Ancak Allah katında bu insan nedir? Kafirdir. O yüzden diyoruz ki her kafir, her küfür, her kafir münafık değildir. Bunların arasında münafıklar da var, olmayanlar da var. Ama her münafık kafirdir. Tamam bu da küfürün nifak. Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi zaten. İnnel münafıkine fidderkil esferi minennâ Münafıklar nedir? Cehennemin en alt Tabakasındadır. Evet. Bu ayet de buna delil. Yani e, şek küfrüne de zaten deliller Kur'an'da çok. <gülüyor> i̇n kuntun fi ra' ve İn kuntun fi raib min ala min misle ve du'uşu hadda'ekum min duni'illahi İn ayetler var. Yani eğer kulumuza indirdiğimizden şüphe içindeyseniz vs. Allah bunları hep ne yapıyor? Kafirlere e, hitaben ediyor. Yine işte. Eliflemim, zâlî kel kitabıları ibafe, hudûl il işte bu kitap onda şüphe yoktur. Eğer sen bunlara muhalefet bir şey söylediğin zaman Allah'ın bu ayetlerine küfür etmiş oluyorsun vesaire. Yani küfür şek, açık ve net zaten. Münafıklık da açık ve şek, e açık ve net zaten Müslüman ümmetinin, yani kendini hangi fırka olursa olsun kendini e İslam kabilesine İslam'a nispet eden. İslam Kıvılcımına dönen herkes tarafından bedehi, ma'ruf, mejmu, muttafak olunmuş mevzulardır, mukarrar kılınmış mevzulardır. Hiçbir fırkanın bunda kendisini İslam'ın isvesinden hiçbir fırkanın zaten burada herhangi bir sorunu yok. Yani bugün en mürciye insanda e, Küfrün ifakı küfür olarak kabul eder, küfür şekki küfür olarak ne yapar? Kabul eder. Tamam. O zaman. En baştan şu ana kadar, yani bu dersimizin en başından kastetmiyorum, küfür çeşitlerini saydığımız itibarından şu ana kadar kaç tane küfür saymış olduk? Birinci, beş tane. Birincisi tekzip küfürü, ikincisi istikbar küfürü. Tekzip küfürü neydi? Yalanlama küfürü. Bunların hepsini şerh ettik geçmiş derslerde. İstikbar küfürü ne? Kibirlenme küfürü. Mesela buna neye örnek vermiştik? İşte mesela iblisin küfürü gibi. Kıfrül-i'arat dedik, güç çevirme küfürü. Bunu da anlattık üçüncü olarak. Dördüncü olarak kıfr Şek Şüphe küfrünü anlattı. Beşinci olarak Kıfr-ı Nifak Nifak küfrü Akhi Altıncı ve son Kıfr-ül Cehalet küfrü Bunu alimler zikrederler Mesela İbn-i Kayyım Bunu zikrederler Bundan kasıt ne? Cehalet küfründen Şunu şunu diyorlar alimler Mesela bir kişi Cehaletinden dolayı İslam'a girmez ise Şimdi mesela Nebi (s.a.v.) diyor ki yani hiçbir Yahudi, Hristiyan beni duyup, değil mi? Duyduğuna icabet etmezse. Bu nasları biliyoruz. Şimdi düşün ki herhangi bir insan İslam'ı duydu. Risaleti, Nebi (s.a.v.)'nin risaletini duydu. Cüzi bir şekilde mevzuya da vakıf oldu. Değil mi? Bu insanın iman et, bu insanın iman etmesi lazım. Ancak bu insan ahi, cahil mi? Yoksa değil mi? Bilerek mi inkar ediyor yoksa... Ha, bu insan... Yok. E, İslam dinini bilmede, inkarından bahsedeyim. İslam dinini bilmede cahil mi değil mi? Nisbi olarak İslam dinini duymuş, o noktada duyma noktasında cahil değil değil mi? Duymuş. Ama... Evet. Ama taf, tafsillini biliyor mu dinin? Yani şöyle şöyle imanın şartları var, İslam'ın şartı ha O zaman bu nisbi olarak adamda büyük bir cehalet var. Ancak değil mi? Büyük bir cehalet evet. ama nisbi olarak adamda ilim var. Şimdi böyle bir insan... Yani adam Hristiyan, Amerika'da yaşıyor. İşte İsrail'de yaşıyor Yahudi, bilmem şurada burada. Bunlar İslam'ı duyuyorlar bu insanlar. Ama bunlar İslam'ı bilmede cahiller mi değil mi? Bunda cevap tafsile gitmemiz lazım. İslam diye bir şeyin varlığını bilme noktasında cahil değiller. Hepsi duyuyorlar. Ama İslam'ın ta tafasillerini, tafsilatını, mevzularını bilme noktasında neler? Cahiller. Yani nasıl biz de belli noktalarda Hristiyanlığı bilmede Cahiliz. Yani mesela İncil'den belki birçok yeri ne bilmiyoruz. Veya onların ibadetlerinin birçoğunu bilmiyoruz. Değil mi? Biz de olarak onları bilmede cahiliz. Şimdi bunların, bak mücerred olarak İslam'ı duyması, yani şu andaki konumları, işte ya Amerika'da yaşayan bir Hristiyan, işte, e, e, İsrail'de yaşayan bir Yahudi, bunların İslam'ı duyup da iman etmemesi, Küfür. Bunlar kafir. Yani bunlar Yahudi, Hristiyan. Yahudi, Hristiyan. Günümüz Yahudi, Hristiyanlar da nedir zaten? Kafirler. Şükür. Bu kafirler İslam'ı duydular. Cahiller mi? Evet cahiller. Ama buna rağmen İslam ve ümmet icma etmiştir ki bunlar Kur'an'ın tafasillerini duymadığı halde bile Allah bunlara kafir ismini vermiştir. Cahil oldukları halde. Bak, dikkat et. Böyle bir kişiyle yani Şöyle yapayım, e, yani daha böyle toparlayıcı noktada. Şimdi cehalet küfür diyoruz ki, mesela bir kişi cehaletinden dolayı İslam'a girmezse buna kafir ismi itlak edilir. Tamam mı? Kafir ismi evet. ne yapılır? İtlak edilir, verilir. Yani Yahudi, Hristiyan veya Mecusi kaldı bu insan. Ne deriz biz buna? Bu insan kafirdir. Ancak böyle bir kişi ile, yani böyle bir kişinin hükmü ile, yani e, Müslüman olup da, İslam'a girip de cehaleti sebebiyle şirki veya küfri bir şeye düşen insan arasında ne vardır Rahi? Fark vardır. Yani, heh, yani bir insan İslam'a girdi veya Müslüman. Ana babadan doğdu. İslam üzerine yetişti. İslam'ı da kabul ediyor. Buraya bir insan. Tamam mı? Bu insan küfür işledi. Veya şirki bir şey işledi. Bu insan ne olur? Cehaletinden dolayı mazeret. de tabii bu cehaletinden dolayı mazeretlidir mevzu tafsili. Biz genel külli bir mana veriyoruz. Yoksa her zaman her yerdedir. Tamam mı? Evet. Genel bir kalıp manasında alalım bunu. Bu insan nedir? Cehaletinden dolayı bu insan özürlüdür. Bu insana kafir demeyiz. Ama Hristiyan, Yahudi vesaire bunlar cehaletinden dolayı özürlü ne Değildir. yapmazlar? Sayılmazlar. Çünkü İslam bak İslam dini aslen kafirliği kabul etmiş. Başka birini kabul etmiş. Ve İslam'a İslam cehaletinden dolayı girmeyenle, ile, girmeyen ile Müslüman olan ve cehaletinden dolayı küfrüşleyen kişinin arasını ayırmıştır İslam hükümde. Evet. Anladın mı? Evet, Şimdi anladın. bu son kısmı bir anlat bakayım inşallah. Anladığım noktada. İslam e, e, direkt kafirlerle Evet. E, Düşüren amellere ayırılmıştır. Evet. Yani bugün Sebe herhangi, evet. Yani bugün herhangi e, herhangi bir e, ülkede, yani bildiğimiz kafirlerin yoğunlukta, din olarak seçtiği bir ülkede, Hristiyanlı Yahudiliği din olarak seçtikleri bir ülkede bu insanlar Yahudi Hristiyan olduklarını söylüyorlar. Bunlar İslam İslam noktasında cahiller. Ama İslam'ı duymuşlar. Bu tip insanı şimdi aklında tut. Bir de şu tip insanlar var. Bunlar Müslüman toplumun yaşadığı bir bölgede Müslüman ana babadan doğuyorlar, Müslümanlığı kabul ediyorlar, aklı başına geldiğinde Müslüman olduğunu ikrar ediyorlar, buluğa ermişler ama çeşitli sebeplerden şey, çeşitli e, şirk ve küfür çeşitleri işlemişler bunlar cehaletinden dolayı. Tamam, İslam bunların arasını ayırmıştır. İlk ilk gruba kafir ve müşrik ismini vermiştir. İkinci gruba ise cehalet özür, özürdür ancak cehaletin özür olma mevzusu tavsildir. O ayrı bir bakım. Tamam mı? Mesela Allah Kur'an'da buyurduğu gibi. Allah وَاِنْ اَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ اِسْتَجَارَكْ فَاَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللّٰهِ Eğer bir müşrik senden Allah'ın kelamını dinlemek için aman isterse ne yap? Ona aman ver. Değil mi? Bir saniye. Evet devam ediyoruz. Tamam ya Şimdi Allah ayette ne dedi? Eğer müşrik senden Kur'an'ı dinlemek için ne isterse? Zaman isterse. Zaman isterse evet. ama isterse ne yap? Ona izin ver. Evet. Bak şimdi Kur'an'ı evet. dinlemeden önce Allah ona ne ismi verdi? Müşrik. müşrik ismi. Tamam Heh. O yüzden diyoruz ki birinci kişi yani İslam'a girmeyen kişi Ehl-i Sünnet'in icmasıyla nedir? Kafir. Müşrik. İsterse İslam'a girmemesi cehaletinden dolayı olsun fark etmez. Ancak bu cehaletten kastımız şu değil. Hiç İslam'ı duymaması değil. Tamam mı? İslam Başka bir ayette bu. de geçiyor abi zaten. Evet. Yahudi ve İsyanlar kafirlerdir. Yani bu zaten maruf. Hani mevzu İslam dinini kabul etmeme. İlla Yahudi diye, Yani Yahudi ve İsyanlığı zaten örnek verdik. Adam herhangi istersen şunu iddia etsin. Ben herhangi bir dine tabi değilim. Aynı şey. Kafir kafir zaten. Alakuli hal dediğimiz gibi İslam ne yapmış? Bunların ikisini birbirinden ayırmış. Nastar bunların ikisini birbirinden ayırmış. Sahabe yani İslam'ın çeşitli noktalarında küfri, şirki bazı ameller işlenmiş ve bunlar cehaletten dolayı özürlük görülmüş vesaire. Zaten dinin genel genel ilmi kalıpları da buna delalet ediyor. Tamam O yüzden evet. diyoruz ki topladığımız zaman meseleyi diyoruz ki küfür altı çeşit küfrü terk edip küfrü istikbar, küfrü i'rad, şek, küfrü nifak, küfrü cehli. Burada evet. inşallah mukaddime de böylece bitmiş oluyor. İnşallah bundan sonra Rabbim ayaklarımızı muvaffak kılsın, ayaklarımızı Amin. sabit kılsın. Bizi de muvaffak etsin inşallah. Amin. Biz inşallah inşallah bundan sonraki derslerde kaldığımız yerden imana devam edeceğiz 90. dersten itibaren ve mevzunun en başına döneceğiz. Bir Sayın de hocam. bir hadis var ya abim. Evet. al her çocuk fıtrat üzere doğar. Evet. evet. Tabii zaten bunu şey yapmadık. Yani bu tafsilime girmiyoruz. Ve cus veya yani başka he. bir dine de mensup olur. Ne dine mensup? Kullu mevludu din yuladu Her doğan fıtrat üzere doğar. Ve evet. abawa yehudani veya yumajsani. Çeşitli rivayetler var o ee, Yunusiyani vesaire. Onu Hristiyan, Yahudi, Mecusi kılar vesaire. Bunlar maruf. Ama genel olarak biz ee, Ana başlıklar verdik, kalıplar verdik. Külli bir manayla toparladık mevzuyu. Yoksa tefsillerine inmedik, mücmer olarak anlattık. İman kısmında iş, ise e, küfrün bu çeşitlerini tafsilatlı diye işlememiz diye bir şey söz konusu olmayacak. Burası yanlış anlaşılmasın. Bir daha bu küfür çeşitlerine hemen hemen hiç değinmeyeceğiz gibi bir şey. Sadece imanın artma eksilme mevzusu amelin imandan olup olmama mevzusu ve imandaki istisna mevzusu. Bu üç mevzu işlenecek. Yaklaşık 30-35 ders boyunca. Bunlar işlendikten sonra zaten Allah nasip ederse bunun devamı olarak daha üst seviyeler teksir evet. mevzuları, küfür çeşitleri yani, İstilahta küfür göreceğiz mi abi? Nasıl? İstilahta küfür. İstihlal mi? İstilahta. İstilahta küfür mü? Evet. işte ahi, bak mevzu e, işgal ne biliyor musun şimdi bu teratibül ilmi yebabının maalesef ilim talebeleri fık edemiyor burası işgal yani diyor ki mesela adam e, küfürün tarifi bak şu an sana 10 tane ezberimden 10 tane yani daha bile fazla ben asgarisini söyledim en az 10 tane ıslahı küfür sayabilirim şu an ezberimden ıslahı ve bazılarının arasında dağlar kadar farklı var. Küfür şirke nispetle öyle bir mevzu ki bak şimdi her şirk küfür müdür? Küfürdür. Ama her Kesin. küfür şirk midir? Şirk Değil. değildir. O yüzden küfür mevusu külli bir değerdir. Bunu cami ve mani dediğimiz yani ıstılahta ne aranır? Istılahta cami ve mani yani toplayan ve men eden. Yani ne? Manayı küllü olarak toplayacak bir lafızla anlatacaksın ve dışarıdan bir etkenin girmesini engelleyeceksin. Küfür için bu çok zor ve imkansız gibi bir şey. Tamam En güzel şöyle dersin, Allah'ın dinden çıkardığını gösterdiği her şey küfürdür. En güzel küfrün tarifi bu eğer istiyorsan. Tamam O yüzden tamam. E, bu küfrün ıslahi tarifine pek takılma. Her şirkin ıslahi tarifi tamam. Muhakkak edilmiş, mukarrar kılınmış sarfu şeyin min hasaisillah azze Allah azze ve celle'ye has olan herhangi bir şeyi ne yapmak? Başka tarafa, başkasına, Allah'tan gayrısına ne yapmak? Sarf etmek. Ama bunda şey diyemiyorsun akey. Küfrü neden? E şimdi sen şimdi küfre öyle bir tarif yap, yapacaksın ki bu küfrün bütün manalarını aldı diyelim, değil mi akey? Peki evet. küfrün içine şirk giriyor mu? Giriyor. E nasıl alacaksın o zaman manasını içine? Tamam? O yüzden küfrün islahı manasını takılma. Allah ve Resulü'nün Kur'an'da e, işaret ettiği dinden çıkaracağı her şey nedir? Küfürdür. O yüzden Hı diyoruz için. ki her şirk de zaten küfrün içine dahildir. Ama aksi olmadığı için e, yani her küfür şirk olmadığı şey e, her şirk pardon her küfür şirk olmadığı için burada cami ve mani bir e, ıslah zikretmeye hacet yok. Anlatabiliyor musun? Ama ben işte de, de, de, de. bazı insanlar da var işte Maalesef cehalet baş göstermiş, cami ve mani bir şekilde küfrün tanımını istiyorlar. Bunda bunlar da gülünç şey. Halbuki bunu isteyen insanlara sorsan, belki ya bir tane ya iki tane islaib bir tarifi ezberebiliyordur ya da hiç bilmiyordur. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Halbuki burada 10 tane 10 tane bile sayarım, çok basit bir şekilde. Ancak bu onun onun bile aksi, onunun manasını bile toplasan yine eksik çıkar, biliyor musunuz? Çünkü o kadar geniş kapsamlıdır küfür mevzusu. O yüzden burada herhangi bir şey değil. Sen şöyle bak Allah, Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dinden çıkardığını belli ettiği pardon beyan ettiği mevzular küfürdür. Büyük küfürdür. Dinden çıkarmadığını gösteren şeyler de dinen haram olan şeylerdir. O yüzden diyoruz ki burada cami ve mani mana istemeyelim küfür hakkında. Ha ama diyor ki abi ben yani yine de böyle bir iki tane tarif istiyorum yine de e, hani genel olarak mevzuyu bana yakınlaştırsın zihninde tasavvur edilsin diye. Bu konuda sormamın sebebi abi bu konuda istilahi noktada çok örnekler ve aşırı noktada soru sorduklarından dolayı ben de sordum. Ha, anladım. anladım Yoksa... Doğru. Küfürde bunu sorarlar dikkat edin şirkte pek sormazlar çünkü şirk e, cami ve mani istilah vermek basittir şirk kimle alakalı olur zaten? Allah'la alakalı doğru mu? Evet abi. Peki Allah'la Allah alakalı şey ne olabilir? Üç şey. Ya rububiyeti, ya, evet. ya isim sıfat. Evet. Ha, bu üçü olunca, peki bunların ortak ismi ne? Allah'a has olan şeyler. Doğru mu? Doğru. Evet. O zaman diyorsun ki sarfı şeyin hasa esillah, bitti. Allah'a has olan bir şeyi başkasına sarf etmek. Tamam Yani evet. e, bu böyle. Ama küfrü nasıl yapacaksın? Bak şimdi bir bakıyorsun Allah Resulü bir yerde namazın terkine küfür demiş, ayda namazla alakalı. Bir bakıyorsun peygambere etmek var, bir bakıyorsun meleklere küfretmek var. Bir bakıyorsun karısının kocasına etmesi var. Anlatabiliyor muyum? Anladım. E işte bazı cahiller de geliyor, ca, cami ve mani manada ıslah istiyorlar. İşte bu insanlar müşkilat. Yani, e, yani ala <gülüyor> hal, Allah hükmedemdir. Tamam Baş ver inşallah. Anlama sen benim, tamam mı kastımı? Anladım. Heh. İnşallah burada bitiriyoruz. Önümüzdeki cumartesi. Kardeş, görüşürüz inşallah. Biz cumartesi cuma, mi anlaşmıştık? Cuma abi. He. Estağfurullah. Tamam. O zaman önümüzdeki cuma onda mıydı akşam? Evet abi. Tamam. Görüşmek üzere inşallah. Burada Allah. dersi bitiriyoruz. Allahu aleyhi